eser Nutuk Mustafa Kemal Atatürk Ankara Milletvekili Mustafa Kemal! 1919 yılı Mayıs'ın 19. günü Samsun'a çıktım. Ülkenin genel durumu ve görünüşü şöyleydi. Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu müttefik devletler grubu, Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış, millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi Birinci Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Damat Ferit Paşa'nın başkanlığındaki hükümet, aciz, ...haysitsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte... ...ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf devletleri, ateşkes anlaşmasının hükümlerine uymayı gerekli bulmuyorlar. Birer bahaneyle itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. ili Fransızlar, Urfa, Maraş, Antep, İngilizler tarafından işgal edilmiş... Antalya ve Konya'da İtalyan askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun'da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlarla özel ajanlar faaliyette. Merhaba sevgili dinleyenler. Sizlere bu programımızda Atatürk'ün Nutuk adlı eserini tanıtacağız. Nutuk, Cumhuriyet tarihinin en önemli belgelerinden biri. Cumhuriyet Türkiye'sinin kuruluşuna giden süreci, birinci elden anlatan tarihi bir eser. Atatürk, 15 Ekim 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin büyük salonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay üyelerine seslenir. O tarihte henüz, Atatürk adını almamış olan Gazi Mustafa Kemal, tam beş gün süren tarihi konuşmasında 1919-1927 yılları arasındaki gelişmeleri kendi sesinden aktarır. Daha sonra Nutuk, Büyük Nutuk, Söylev adlarıyla anılan bu uzun konuşma, Osmanlı İmparatorluğu'nun son günleri, ulusal bağımsızlık mücadelesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu anlatır. Durumun korkunçluğu karşısında, her yerde, her bölgede bir takım kimseler tarafından kurtuluş çareleri düşünülmeye başlanmıştı. Bu düşünceyle yapılan teşebbüsler bir takım kuruluşları doğurdu. Örnek olarak, Edirne ve çevresinde Trakya ile adıyla bir dernek vardı. Doğuda, Erzurum'da ve Elazığ'da genel merkezi İstanbul'da olmak üzere, Bilayat-ı Şarkı'ya müdafaa hukuk-u milliye cemiyeti kurulmuştu. Trabzon'da Muhafazayı Hukuk adında bir dernek bulunduğu gibi, İstanbul'da da Trabzon ve Havalisi Ademi Merkeziyet Cemiyeti vardı. Bu dernek merkezinin gönderdiği temsilcilerle Of ilçesinde ve Rize Sancağı'nda da şubeler açılmıştı. İzmir'in işgal edileceği konusunda açıktan belirtiler görmüş olan İzmir'deki bazı genç vatanseverler, kendi aralarında bu acıktı durumla ilgili görüşmeler yapmışlardı. Bir oldu bittiye geldiğine şüphe kalmayan Yunan işgalinin ilhakla sonuçlanmasını engel olma kararında birleşerek reddi ilhak ilkesini ortaya atmışlardır. İşgal altındaki topraklarda kurtulma mücadelesi arayan bu vatansever örgütlerden başka, gizli amaçlarla kurulan örgütler de vardı. İstanbul'da çeşitli maksatlarla gizli ve açık olmak üzere kurulmuş parti veya dernek adı altında bir takım kuruluşlar da vardı. İstanbul'da önemli sayılabilecek kuruluşlardan biri İngiliz Muhipleri Cemiyeti'ydi. Bu isimden İngilizlere dost olanların kurduğu bir dernek anlaşılmasın. Bence bu derneği kuranlar kendi şahıslarını ve kendi çıkarlarını gözetenlerle kendi çıkarlarının korunma çaresini İngiliz himayesiyle sağlamak isteyenlerdi. Bu zavallıların... İngiliz Devleti'nin Osmanlı Devleti'ni bir bütün olarak korumak ve himaye etmek isteğinde olup olamayacağını, bir defa olsun dikkate alıp almadıkları üzerinde düşünülmeye değer. Bu derneğe girenlerin başında Osmanlı Padişahı Vahdettin, Damat Ferit Paşa, Dahiliye Nazırı olan Ali Kemal, Adil ve Mehmet Ali Beylerle Said Moğol'a bulunuyordu. Dernekte Rahip Friu gibi İngiliz milletinden bazı macera hevesleri de vardı. Yapılan işlemlerden ve gösterilen faaliyetlerden anlaşıldığına göre, Derneğin başkanı Raip Friu'du. Bu derneğin iki yönü ve iki ayrı niteliği vardı. Biri açık yönü ve usulüne uygun teşebbüslerle İngiliz himayesini sağlama amacına yönelmiş olan niteliğiydi. Öteki de gizli yönüydü. Asıl faaliyet bu gizli yöndeydi. Memleket içinde örgütlenerek isyan ve ihtilal çıkarmak, milli iş uğru felce uğratmak, yabancı müdahalesini kolaylaştırmak gibi teşebbüsler, Derneğin bu gizli kolu tarafından idare edilmekteydi. Askeri, siyasi ve sosyal olayları yeri geldikçe belgelerle de değerlendiren tarihi bir eser olmasının yanı sıra Türk hitabet sanatının da doruk noktasında bir eserdir. Dili, Atatürk'ün yetiştiği devrin genel dil yapısına paralel olarak Milli Edebiyat Devri'nin temsil ettiği dile de uygun. Sevgili dinleyenler, şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ün hayat hikayesine kulak verelim. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğar. Selanik Mülkiye Rüşdiyesine kaydolan Mustafa Kemal Paşa, kısa bir süre sonra 1893 yılında askeri rüşdiyeye girer. Bu okulda matematik öğretmeni Mustafa Bey isimlerinin aynı olmasından dolayı Atatürk'ün adına Kemal'i ilave eder. Böylece hayatına Mustafa Kemal olarak iki isimle devam eder. 1902 yılında İstanbul'da Harb Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle mezun olur. Daha sonra Harba Akademisi'ne devam eden Mustafa Kemal, 1905'te Yüzbaşı rütbesiyle akademiyi tamamlar ve ordunun görevlendirdiği her yerde görev alır. Birçok askeri başarılara imza atan Gazi Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de yazılan kahramanlık destanının başrol oyuncularındandır. Bu başarı üzerine albaylığa yükselir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasına önderlik eden Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'yi, Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacıyla bir dizi inkılap yapımında öncü rol oynar. Soyadı kanunuyla Atatürk soyadını alan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanıdır. Milli çıkarlar ve devlet işlerinde son derece titiz olan, hiçbir mazeret kabul etmeyen Atatürk, kendi sağlığına gerektiği kadar özen göstermez, 1938 yılında koca bir milleti yaz içinde bırakarak hayata veda eder. Sevgili dinleyenler, Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutku'ndan bölümler dinlemeye devam edelim. Yabancı devletlerin işgali altındaki ülkeyi kurtarmak üzere geliştirilen düşünceleri şöyle anlatır Nutuk'ta. Şimdi efendiler, müsaade buyursanız size bir soru sorayım. Bu durum ve şartlar karşısında kurtuluş için nasıl bir karar akla gelebilirdi? Açıkladığım hususlara ve yaptığım gözlemlere göre üç türlü karar ortaya atılmıştır. Birincisi İngiliz himayesini istemek, ikincisi Amerikan mandasını kabul etmek. Bu iki türlü karar sahipleri Osmanlı Devleti'nin bir bütün halinde korunmasını düşünenlerdir. Osmanlı topraklarının çeşitli devletler arasında taksimi yerine, İmparatorluğu tek bir devletin koruyuculuğu altında bulundurmayı tercih edenlerdir. Üçüncü karar, bölgesel kurtuluş çarelerine başvurmak. Söz gelişi, bazı bölgeler, kendilerinin Osmanlı Devleti'nden koparılacağı görüşüne karşı ondan ayrılmama tedbirlerine başvuruyordu. Bazı bölgelerde, Osmanlı Devleti'nin ortadan kaldırılacağını ve Osmanlı ülkesinin taksim edileceğini oldu bitti kabul ederek kendi başlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Efendiler… Ben bu kararların hiçbirinde isabet görmedim çünkü bu kararların dayandığı bütün deliller ve mantıklar çürüktü, temelsizdi. Gerçekte içinde bulunduğumuz o tarihte Osmanlı Devleti'nin temelleri çökmüş, ömrü tamamlanmıştı. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk'ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Efendiler, bu durum karşısında tek bir karar vardı. O da milli hakimiyete dayanan, kayıtsız şartsız, ...bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak. İşte daha İstanbul'dan çıkmadan önce düşündüğümüz... ...ve Samsun'da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulanmasına başladığımız karar... ...bu karar olmuştur. Kurtuluş savaşı sürerken iç isyanlar başlar. Düşmanlara karşı yürütülen mücadeleye bir de iç sorunlar eklenir. Atatürk o dönemde çıkan isyanları şöyle anlatıyor. Efendiler 1919 yılı içinde milli teşebbüslerimize karşı başlayan iç isyanlar süratle memleketin her tarafına yayıldı. İsyan dalgaları Ankara'da karargahımızın duvarlarına kadar çarptı. Karargahımızla şehir arasındaki telefon ve telgraf hatlarını kesmeye kadar varan kudurmuşçasına kasıtlar karşısında kaldık. Batı Anadolu'nun İzmir'den sonra yeniden önemli bölgeleri de ...Yunan ordusunun taarruzlarıyla çiğnenmeye başlandı. Efendiler... Önce... ...iç isyanlar hakkında açık bir fikir verebilmek için... ...müsaade buyurursanız... ...iç isyan olaylarına yeri geldikçe dokunmak üzere... ...anlatılan safhaları özet olarak arz edeyim. Düzce dolaylarındaki isyan olayı önemliydi. 4 bin kişilik büyük bir kalabalık... ...düzceyi basarak kapisaneleri boşalttılar... ...ve çarpışmayla oradaki süvari müfrezemizin silahlarını aldılar. ...hükümet memurlarını... ...ve subayları hapsettiler. İç isyanlar bastırılır... ...ardı ardına zaferler kazanılır. Yoksul bir millet... ...bağımsızlığı için... Vatanı için var gücüyle savaşır. Kadınlar cephe gerisinde mermi taşır, erkekler cephede düşmanla göğüs göğüse dövüşür. Bir millet kendi bileğinin gücü ve bağımsızlık inancıyla tarihe kazınacak bir kurtuluş destanı yazar. İsmet Paşa'nın komutanlığında kazanılan İkinci İnönü Savaşı sonrasında İsmet Paşa ile Mustafa Kemal Paşa arasında geçen yazışmaya kulak verelim. Saat 18.30'da Metris Tepe'den gördüğüm durum. Gündüz Bey kuzeyinde sabahtan beri dayanan ve artçı olması muhtemel olan bir düşman müfrezesi sağ kanat grubunun taarruzu ile düzensiz olarak çekiliyor. Yakından takip ediliyor. Hamidiye yönünde karşılaşma ve faaliyet yok. Bozüyük yanıyor. Düşman binlerce ölüsüyle doldurduğu savaş meydanını silahlarımıza terk etmiştir. Bütün dünya tarihinde, sizin İnönü Meydan Muharebelerinde üzerinize yüklendiğiniz görev kadar ağır bir görev yüklenmiş komutanlar pek azdır. Milletimizin istiklal ve varlığı, dahice idareniz altında görevlerini şerefle yapan komuta ve silah arkadaşlarınızın kalbine ve vatanseverliğine büyük bir güvenle dayanıyordu. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin mahkus talihini de yendiniz. İstila altındaki talihsiz topraklarımızla birlikte, bütün vatan, ...bugün en ücra köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azminizin ve vatanseverliğinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu. Adınızı tarihin şeref abidelerine yazan ve bütün millete size karşı sonsuz bir minnet ve şükran duygusu uyandıran... ...büyük gaza ve zaferinizi tebrik ederken, üstünde durduğunuz tepenin size bir şeref meydanı seyrettirdiği kadar... ...milletimiz ve kendiniz için yükseliş parıltılarıyla dolu bir geleceğin ufkuna da baktığını ve hakim olduğunu söylemek isterim. Nutuk, yaşanan olaylara onların canlı tanığı olarak gerçekçi bir açıklama getiriyor. Karşıt görüşleri kendi konuşmalarıyla, belgeleriyle sunuyor. Sevgili dinleyenler, Cumhuriyet dönemini anlamak, Cumhuriyet'in doğuşundaki buhranlı süreci sezebilmek için okunacak en önemli eser şüphesiz Nutuk'tur. Bu sebeple tarihimize mal olmuş bu eseri okuyarak vatanın üstünde dalgalanan bayrağın ne büyük güçlüklerle hak edildiğini anlayabiliriz. Programımızı Nutuk'un sonunda yer alan, Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle bitiriyoruz. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen... Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilerlebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır. Bir gün istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, Vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle, aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış...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 Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur.